Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Murat Lostar ve Banu Zeytinoğlu Teknolojinin Karanlık Yüzü'nden Hepinize günaydın sevgili dinleyiciler Günaydın Günaydın da Bazen benim böyle ofiste olduğum zamanlarda bu saatlerde günüm kararıyor aslında. Çünkü e, bilgisayarımı açıyorum, e-mailleri almaya başlıyorum. Bir bakıyorum ya birçok iş ya birçok dosttan bir şeyler var zannederken. Bir bakıyorum spam ve çok vaktimi alıyor. Şimdi daha önceki programlarda spam konusunu işledik. Ama e, bu sürekli sanki tedavi edilir bir hastalık gibi ama aslında edilemez bir halde devam ediyor zannedersem. Bugün onu, oku, bu konuyu işleyelim mi birazcık? İşleyelim. Ben senin spam probleminin senin gününü bu saatlerde karanlık etmesinin çözümünü biliyorum. Nedir? İşe erken git. <gülüyor> yani zaten mesela şimdi on buçuk desek, edeki dokuz buçukta gittim. Zaten o sinirle hala devam ediyor demek oluyor. E, nedir son durum? Yani bu konuda bir takım e, firmalar araştırmalar yapıyorlar, iddialı bir takım firmalar var biz spam konusunu çözüyoruz diye. Onun karşında pat diye bir takım e, araştırmalar çıkıyor e, aslında çözülmediğine dair. Biraz bu konuda bilgi verir misin? Memnuniyetle yine karşımda bir araştırma var. E, Simanti'nin yapmış olduğu bir araştırma bu. Araştırma diyor ki toplam dünya üzerindeki e-maillerin %61 spam. Toplam dünya üzerindeki e-maillerin? Yani yollanan, alınan mesajların... Yarısından çoğu %61'i spam. Hmm. Bazı ülkelerde o ülkenin ürettiği e-mail'in neredeyse %90'ı